Ankebût suresi. Rahman ve rahim olan Allah'ın adıyla. Elif lam mim. İnsanlar yalnız inandık demeleriyle bırakılı vereceklerini, kendilerinin imtihana çekilmeyeceklerini mi sandılar? An olsun. Biz onlardan evvelkileri de imtihan etmişizdir. Allah elbette sadık olanları da bilir. Elbette yalancı olanları da bilir. Yoksa kötülükler yapanlar bizden kaçıp savaşacaklarını mı sandılar? Ne fena hükme diyorlar? Kim Allah'a kavuşmayı umarsa şüphe yok ki Allah'ın tayin ettiği o vakit her halde gelecektir. O hakkıyla işiten, kemaliyle bilendir. Kim savaşırsa ancak kendisi için savaşmış olur. Zira Allah elbette bütün alemlerden. Gani, müstağniydir. İman edip de güzel güzel amel ve hareketlerde bulunanların kötülüklerini her halde af ile örteriz ve her halde o işlemekte olduklarının daha güzeliyle onları mükafatlandırırız. Biz insana ana ve babasına güzellik ve iyilik yapmasını tavsiye ettik. Eğer onlar hakkında bilgin olmayan, tanımadığın bir şeyi bana ortak koşman için uğraşırlarsa, kendilerine itaat etme. Dönüşünüz ancak banadır. Binaenaleyh ne yapar idinseniz size ben haber vereceğim. İman edip de güzel güzel amel ve harekette bulunanlar yok mu? Biz onları herhalde salihler zümresine katıp sokacağız. İnsanlardan öyle adamlar vardır ki, Allah'a inandık der de, Allah uğrunda eziyete düçar edildiği zaman insanların kendi hakkındaki fitnesini Allah'ın azabı imiş gibi tanır. Amd olsun ki Rabbinden bir nusret gelirse onlar, biz de hakikaten sizinle beraberdik diyecekler muhakkak. Allah alemlerin sineleri içinde ne var çok iyi bilen değil midir? Allah iman edenleri de elbet bilir. Münafıkları da elbet bilir. O kafirler, iman edenlere dediler ki, bizim yolumuza uyun, sizin günahlarınızı biz yüklenelim. Halbuki onlar bunların günahlarından hiçbir şey yüklenici değildirler. Şüphesiz ki onlar katiyen yalancıdırlar. Onlar herhalde kendi yüklerini de o yükleriyle beraber daha nice yükleri de bizzat yüklenecekler. Ve düzmekte oldukları şeylerden kıyamet günü mes'ul olacaklardır. An olsun ki biz Nuh'u kavmine peygamber olarak göndermişizdir de, o aralarında elli yılı müstesna olmak üzere bin sene kalmıştır. Nihayet onlar zulümde devam edip dururlarken kendilerini tufan yakalayıvermiştir. Fakat biz onu da gemi arkadaşlarını da selamete erdirmişiz. Ve bunu alemlere bir ibret yapmışızdır. İbrahim'i de hatırla. Hani o kavmine şöyle demişti. Allah'a ibadet edin. Onun ikabından korkun. Bu eğer bilirseniz sizin için çok hayırlıdır. Siz ancak Allah'ı bırakıp putlara tapıyor. Yalan uydurup düzüyorsunuz. Hakikat sizin Allah'ı bırakıp taptıklarınız size bir rızık vermeye muktedir olamazlar. Oh! Rızkı Allah katında arayın, O'na ibadet edin, O'na şükredin, siz ancak O'na döndürülüp götürüleceksiniz. Eğer siz beni tekzip ederseniz, sizden evvelki ümmetlerde peygamberlerini tekzip etmişlerdir. Peygamberin üzerine düşen vazife ise apaçık tebliğden başkası değildir. Allah hılkata nasıl başlıyor, sonra onu nasıl ölümünden sonra geri çeviriyor, görmediler mi? Şüphesiz ki bunlar Allah'a göre kolaydır. De ki yeryüzünde, gezip dolaşında Allah'ın hılkata nasıl başladığını görün. Allah yeni bir ahiret hayatını da tekrar yaratacaktır. Çünkü Allah her şeye hakkıyla kadirdir. Kimi dilerse azaplandırır. Kimi dilerse esirger o hepiniz. Ancak ona döndürülüp götürüleceksiniz. Siz ne yerde ne köfte onu aciz bırakıcı değilsiniz. Allah'tan başka sizin hiçbir veliniz ve yardımcınız da yoktur. Allah'ın ayetlerini ve ona kavuşmayı inkar ile kafir olanlar yok mu? İşte benim rahmetimden ancak onlar ümitlerini kestiler. İşte pek acıklı azap da onlarındır. Bundan dolayı kavminin cevabı öldürün onu yahut yakın onu demelerinden başka bir şey olmadı. Allah da onu ateşten kurtardı. Şüphe yok ki bunda iman edecek zümreler için her halde ibretler vardır. Dedi ki siz dünya hayatında birbirinizle müşrikler hususunda dost olduğunuz için Allah'ı bırakıp ancak putlara tutundunuz. Fakat bir ahare, kıyamet gününde kiminiz kiminize küfür, kiminiz kiminize lanet edecektir. Barınacağınız yer ise ateştir. Sizin o vakit hiçbir yardımcınız da yoktur.'' Bunun üzerine kendisine bir lut iman etti. İbrahim dedi ki, ''Hakikat ben Rabbime hicret edeceğim. Şüphe yok ki mutlak galip, tam hüküm ve hikmet sahibi O'dur O.'' Biz ona İshak ile Yakub'u ihsan ettik. Peygamberliği ve kitapları onun zürriyetine tahsis ettik. Dünyada ona mükafatını verdik. Hakikat o ahirette de her halde salih insanlardandır. Lut'u da hatırla. Hani o kavmine şöyle demişti. Siz hakikat öyle hayasızlığı meydana getiriyorsunuz ki Sizden evvel alemlerden hiçbiri bunu yapmamıştı. Siz herhalde erkeklere gidecek, yol kesecek, toplantı yerinizde meşru olmayanı yapacak mısınız? Kavminin cevabı, Eğer doğru söyleyenlerdensen Allah'ın azabını getir bize demelerinden başkası olmadı. De ki, Ya Rab! O fesatçılar güruhuna karşı bana ''Nusret et.'' Elçilerimiz İbrahim'e o müjdeyi getirince dediler ki, ''Biz bu memleketin ahalisini helak edeceğiz. Çünkü onun ahalisi zalim oldular.'' İbrahim onların içinde dedi, Lut da var.'' Dediler ki, ''Biz orada kimin bulunduğunu çok iyi bileniz. Onu da, ehlini de muhakkak kurtaracağız.'' Yalnız geride asapta kalacaklardan olan karısı Müstesna, ''Elçilerimiz ruhta gelince o, bunlar sebebiyle tasalandı, bunlar sebebiyle kolu göğüsü daraldı. Korkma, tasalanma dediler. Çünkü biz seni de, senin ehlini de kurtaracağız. Yalnız geride azapta kalacaklardan olan karın müstesla Muhakkak bu memleket ahalisinin üstüne yapmakta oldukları fasıklık yüzünden gökten feci bir azap indireceğiz.'' Andolsun aklını kullanacak bir kavim için biz oradan apaçık bir nişane bir ibret bırakmışızdır. Medyen'e de biraderleri şu aybı gönderdik de dedi ki ey kavmim Allah'a ibadet edin ahiret gününe umut bağlayın yargınızda fesatçılar olarak bozgunculuk yapmayın fakat onu tekzip ettiler. Derken kendilerini şiddetli bir sarsıntı yakalayıverdi de yurtlarından hepsi ölü olarak diz üstü çöke kaldılar. Ah ile Semud'u da helak ettik. Onların başına neler geldiği hakikatsizin için el an o harap evleri cihetinden belli olmaktadır. Uyanık insanlar oldukları halde şeytan onların amel ve hareketlerini süsleyip kendilerini yoldan saptırmıştır. karnunu Firavun ve Haman'ı da helak ettik. an olsun ki, Musa daha evvel kendilerine apaçık hanlar getirmişti de onlar yeryüzünde büyüklük taslamışlardı. Halbuki azabın önüne geçebilecek de değillerdi. İşte biz onların her birini günahı sebebiyle yakaladık. İşte kiminin tepesine taş yağdıran bir kasırga gönderdik. Kimini korkunç bir sel aldı. Kimini yere geçirdik. Kimini de suda boğduk. Allah onlara zulüm etmiyordu. Fakat onlar kendilerine bizzat kendileri zulüm ediyorlardı. Allah'tan başka veliler edinenlerin sıfatı kendine bir yuva yapan örümcek misali gibidir. Halbuki eğer bilmiş olsalar evlerin en çürüğü her halde örümcek yuvasıdır. Allah kendinden başka hangi şeye tapıyorlarsa şüphesiz ki biliyor. O mutlak galiptir. Tam hüküm ve hikmet sahibidir. İşte misaller. Biz onları insanlar için irade ediyoruz. Alim olanlardan başkası onları anlamaz. Allah gökleri ve yeri hak olarak yarattı. Şüphe yok ki bunda iman edenler için onun kemal-i kudretine mutlak bir delalet vardır. Sana vahyedilen kitabı oku, namazı da dost doğru kıl da kıldır. Çünkü namaz edepsizlikten ve akıl ve şeriata uymayan her şeyden alıkoyar. Allah'ı zikretmek elbette en büyük ibadettir. Ne yaparsanız Allah bilir. İçlerinden zulmedenler müstesna olmak üzere, el Kitap ile en güzel savaştan başka bir suretle mücadele etmeyin ve deyin ki bize indirilenede, size indirilenede inandık. Bizim Allahımızda, sizin Allahınızda birdir. Şu kadar ki, biz ancak ona teslim olanlarız. Biz onun samimi Müslümanlarıyız. İşte sana Habibim, böyle bir kitap indirdik. Onun için kendilerine kitap verdiklerimiz buna iman ediyorlar. Şunlardan da ona iman edecek nice kimseler vardır. Bizim ayetlerimizi kafirlerden başkası bilerek inkar etmez. Sen bundan evvel hiçbir kitap okur değildin. Elinle de onu yazmadın. Böyle olsaydı batıl söyleyenler, elbette şüphelenirlerdi. Hayır. O Kur'an kendilerine ilim verilmiş insanların sinelerinde parıldayan apaçık ayetlerdir. Bizim ayetlerimizi zalim olanlardan başkası bilerek inkar etmez. Ona, Rabbinden başkaca ayetler de indirilmeli değil miydi dediler. De ki, o ayetler ancak Allah'ın nezdindedir. Ben sade eğri yolun başınıza getireceği fena sonuçları apaşikar haber verenim. Sana indirdiğimiz o kitap ki müstemirren karşılarında okunup duruyor. Onlara kafi gelmedi mi? Onda iman edecek bir kavim için elbette büyük bir rahmet ve nimet ve bir öğüt var. De ki, benimle sizin aranızda, Allah'ın hakkıyla şahit olması yeter. Göklerde, yerde ne varsa o bilir. Batılı iman ve Allah'ın inkar ile kafir olanlar yok mu? İşte onlar husranda kalanların ta kendileridir. Senden azabı çar çabuk getirmeni isterler. Eğer muayyen bir vakit olmasaydı o elbette onlara gelip çatmıştı bile. Bununla beraber o, kendileri farkında olmayarak onlara ansızın gelecektir muhakkak. Evet, senden azabı çarçabuk getirmeni istiyorlar. Halbuki hakikatta cehennem o kafirlere kuşatıp durmaktadır da haberleri yok o günde. Azap onları hem üstlerinden hem ayakları altından saracak Allah. İşlemekte olduğunuz günahların cezasını tadın diyecek. Ey iman eden kullarım! Şüphesiz ki benim arzım geniştir o halde. Ancak bana ibadet edin. Her can ölümü tadıcıdır. Ondan sonra bize döndürülüp getirileceksiniz. İman edip de güzel güzel amel ve hareketlerde bulunanlar var ya... Biz onları kendileri işlerinde ebedi kalıcı olarak altlarından nehirler akan o cennetin yüksek mevkilerine yerleştireceğiz. Öyle amel ve hareket edenlerin mükafatı ne güzeldir ki onlar sabır ve sebat etmişlerdir ve yalnız Rablerine güvenip dayanmaktadırlar. Nice canlı mahluk vardır ki rızkını kendisi taşımıyor onu da. Sizi de Allah rızıklandırıyor. O hakkıyla işiten, kemaliyle bilendir. An dosun ki onlara o kökleri, o yeri kim yarattı? O güneşi, o ayı kim musahhar kıldı diye sorarsan mutlaka Allah derler. O halde nasıl çevrilip döndürülüyorlar? Allah kullarından kimi dilerse onun rızkını yayar, genişletir. Onu kısar da şüphesiz ki Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Amd olsun ki onlara. Gökten su indirip onunla yeri, ölümünün ardından canlandıran kimdir diye sorarsan, elbette Allah derler. De ki hamd Allah'ındır. Fakat onların çoğu aklını kullanmazlar. Bu dünya hayatı bir eğlenceden, bir oyundan başka şey değildir. Ahiret yurduna gelince şüphe yok ki o asıl hayatın ta kendisidir. Bunu bilmiş olsalardı. Baksan a, yemeye bindikleri zaman dini yalnız kendisine yani Allah'a tahsis etmek suretiyle ve halis ve muhlis insanlar olarak Allah'ı nasıl çağırırlar? Fakat biz onları selametle karaya çıkarınca da hemen Allah'a eş katanlar onlardır. Ki bu suretle kendilerine verdiğimiz nimetlere nankörlük etsinler ve hayattan zevk alsınlar diye. Fakat onlar yakında bileceklerdir. Çevrelerinde insanların zorla yakalanıp kapılmakta olmasına rağmen Mekke'yi korkusuz ve emin bir yer yaptığımızı onlar görmediler mi? Hala batıla inanıyorlar da Allah'ın nimetine nankörlük mü ediyorlar? Allah'a karşı yalan düzen kişiden yahut kendisine hak gelince onu yalan sayandan daha zalim kimdir? afirlere cehennemde barınacak yer mi yok? Bizim uğrumuzda mücahede edenlere gelince... Biz onlara elbette yollarımızı gösteririz. Şüphesiz ki Allah her halde ihsan erbabıyla beraberdir.